142. Bölüm Vakit geldikçe Müslümanlar namaz kılıyorlardı. O gün akşama kadar savaşıldı. Ertesi gün adamlar savaşı bıraktılar. Onlar da Hayberliler gibi çıkan mahsulün yarısına ortak olmak yoluyla sulha razı oldular. Böylece kendi kendine geçip giden Müslüman ordusuna sataşmanın cezasını ağır şekilde ödemiş oluyorlardı. Peygamber Efendimiz orada dört gün kaldıktan sonra ayrıldı. Yolda Teyma kabileleri sulh istediler. Onlarla anlaşma imzalandı ve yolculuk tekrar başladı. Seleme bin Akva düşünceli ve üzgündü. Amcası Amir bin Akva muharebede kendi kılıcının vermesi üzerine bacağı kesilmiş ve ölmüştü. Halk bunu bir intihar olarak değerlendirmiş, ahirete eli boş ve amelleri batıl halde gittiğini konuşur olmuştu. Seleme bunları düşündükçe üzülüyordu. Samimi bir Müslüman olarak yaşadığına inandığı amcası hakkında böyle bir neticeye asla razı olamıyordu. Eğer gerçekten böyle bir gidişle gittiyse onu ebediyen kaybetmiş olacaktı. Tam bu sıradaydı. Bir elin kendi elini yakaladığını hissetti. Baktı Resulullah Efendimizdi. Neyin var ey Seleme? Neler oluyor sana? Meseleyi arz etmenin tam zamanıydı. Ya Nebiyallah! İnsanlar amcamı amelleri boşa gitmiş halde öldüğünü söylüyorlar. Savaşta o kendi kılıcının dönmesi üzerine şehit olmuştu. Bunları söyledi ve Nebiler serveri efendimizin yüzüne baktı. Amcası hakkında en doğru hüküm onun iki dudağının arasından çıkacaktı. Efendimiz gülümsediler. Böyle diyen hatalı bir söz söylemiş olur. Üstelik ona iki mükafat vardır. Bunu söylerken iki parmağıyla da işaret etmekteydi. Daha sonra sözlerine şöyle devam ettiler. O hem nefsiyle hem de düşmanla mücadele eden bir insandı. Onun gibi yüklü ve hazırlıklı şekilde ahiret yolculuğuna çıkabilen Arap pek az bulunur. Seleme bir anda kuş gibi hafiflediğini hissetti. Teşekkür ederim ey Allah'ın peygamberi dedi. Bir gece uzun uzadıya yapılan yolculuğa geç saatlerde son verildi. Kim bekleyecek bizi? Ben beklerim ey Allah'ın peygamberi. Cevap veren Bilal'di. Yolcular yüklerini indirdiler ve derhal serildiler. Kısa zaman sonra uyumayan tek fert sadece Bilal'di. Bir müddet askerler arasında dolaştı, birkaç rekat namaz kıldı. Vücudundan pek yorgun olduğuna dair haberler gelmekteydi. Ayakları biraz dinlenmesini ihtar etmekteydi. Nihayet birkaç dakikacık oturuvermenin kimselere bir zararı olmazdı. Sırtını deveye dayadı. Oturuş o oturuş oldu. Gözlerine çöken ve gittikçe baskısını artıran uykuya karşı koyamadı. Kendisini derin bir uykunun kolları arasına bıraktı. Aradan uykunun süslediği saatler geçti. Ve nihayet güneşin ilk ışıkları yüzlere vurduğunda ilk uyanan Hazreti Ömer oldu. Yüksek sesle tekbir alarak halkı uyandırdı. Namaz vaktinin uykuyla geçtiğini fark edince dehşete kapılmıştı. Bir başka rivayet ilk uyanan Resulü Ekrem Efendimiz olduğunu anlatır. Bu sırada Bilal de uyanmış gelmişti. Nedir bu hal ey Bilal? Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Seni yakalayan uyku beni de yakaladı. Kim ne derse desin bu uyuyuş Yüce Mevla'nın takdiriyleydi. İleride sabah namazına vaktinde kalkamayan müminlerin bu namazı nasıl kılacaklarını peygamber efendimizin bizzat göstermesi için özel olarak alınmış bir tedbirin neticesi olmalıydı. Peygamber efendimiz derhal hareket emrini verdiler. O vadiden çıkılınca mola verildi. Abdest aldılar. Önce sabah namazının sünneti kılındı, sonra da peygamber efendimizin imametiyle sabah namazı. Efendimiz namazdan sonra şöyle buyurdular. Ey insanlar! Allah Teala ruhlarınızı tuttu, bırakmadı. Dilese daha başka bir vakitte salıverirdi ve biz o zaman uyanırdık. Sizden biri namazını kılacağı vakitte uyur kalırsa, yahut unutursa, onu vaktindeyken nasıl kılıyorsa öyle kılsın. Daha sonra yolculuk başladı. Bir yokuşu çıkmaktaydılar. Alınlardan ter boşanmaktaydı. Bununla beraber gönüller mutluluk doluydu. Hayber gibi bir kalenin fetinden bol ganimetle dönüyorlardı. Tepeye çıktıklarında yüksek sesle, Allahu Ekber sesleriyle bu duygularını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz müdahale ettiler. ''Yavaş olun, siz ne sağra duyurma derdindesiniz.'' Ne de gayipte bulunan ana. Siz her şeyi işiten ve kullarına pek yakın, sizinle daima beraber olan Allah'a seslenmektesiniz." buyurdular. Bu sırada efendimiz ardından gelen birinin "La havle ve la kuvvete illa billah" dediğini duydu. Ardına baktı. "Ey Abdullah bin Kays!" dedi. "Emir buyurun ya Nebi Allah. Cennet hazinelerinden sayılacak derecede olan bir kelimeyi sana öğretmeme ne dersin?" Pek memnun olurum ey Allah'ın Resulü. O kelime, La habla ve la kuvvete illa billah sözüdür. Abdullah bin Kais pek memnun olmuştu. Henüz yeni tanışmış sayılırlardı. Bununla beraber Nebiler Serveri aleyhisselam Efendimizin kendisine adıyla hitap etmesi ne güzel bir şeydi. O günden itibaren özel olarak devam edeceği mübarek bir zikri, böyle mübarek bir hatırayla gönlüne yerleştirmenin mutluluğu için de yoluna devam etti. Önünde giden peygamberler i̇mam Efendisi'ni seyrederken, ara sırada ''La havle ve la kuvvete illa billah'' diyordu. Yolculuk devam ediyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin bindiği devenin ayağa takıldı ve dizleri üzerine çöküverdi. Birdenbire meydana gelen bu sarsıntı üzerine Peygamber Efendimiz ve hanımı Safiye dengelerini kaybederek yere yuvarlandılar. Ebu Talha, ''Kurbanın olayım ya Nebi Allah'' diyerek sıçradı devesinden. ''Bir şey oldu mu ya Resulallah?'' ''Hayır sen kadınla meşgul ol.'' Ebu Talha döndü, yüzünü elbisesiyle örterek Hazreti Safiye'ye doğru koştu. Sırtındaki elbisesini onun üzerine örttü. Hazreti Safiye kalktı. Bu arada Peygamber Efendimiz de kalkmış bulunuyorlardı. Ebu Talha devenin palanını düzeltti. Efendimiz hanımıyla birlikte bindi ve yolculuk tekrar başladı. Resulü i Zişan Efendimiz her seferinin dönüşünde olduğu gibi. Allahu Ekber dönüyoruz. ''Tövbe ediyoruz. Kulluğumuzda devamlıyız. Sadece Rabbimize hamd ederiz. Allah vaadinde sadıktır. Kuluna yardım etti ve toplulukları tek başına dağıttı.'' Peygamberler İmam Efendimiz bu mübarek sözleri Medine'ye varıncaya kadar ara sıra söyleyecekti. Yanındaki arkadaşları da onunla birlikte aynı ifadeleri tekrar etmekteydiler.'' Medine uzaktan göründü. Mahbubu Rabbül Alemin Efendimiz Uhud Dağı'na bakarak, ''Bu bize sevgisi olan bir dağdır. Biz de ona karşı sevgi duyarız.'' buyurdular. Dağ beslenen sevgi, ihtimal ki o dağın eteklerine, Allah yoluna canlarını feda eden sevgililerin gömülmesinden ileri gelmekteydi. Onların her biri için gönüllerde, paha biçilmez değerde aziz hatıralar vardı.'' Abî Bekrem Efendimiz şehre girdiğinde Hazreti Safiye'yi Harise bin Numa'nın evlerinden birine yerleştirdi. Mescidine varıp iki rekat namaz kıldılar. Daha sonra evinde istirahati çekildi. Nebi Muhterem Efendimizin seferden yeni bir hanım getirdiğini duyan Müslüman hanımlar hem onu görmek hem hoş geldin demek üzere ziyarete geliyorlardı. Yeni gelini görmeye gelenler arasında Tanınmayacak derecede örtünmüş bir hanım vardı. resul Ekrem Efendimiz o kadının ardınca gitti, onun ardından yakaladı. Safiye'yi nasıl buldun dedi. Örtülü hanım artık gizlenmenin faydası olmadığını anlamıştı. Düşündüğü gibi söyledi. Nasıl bulacağım önü sonu bir Yahudi kızı dedi. Bu hanım Hazreti Ayşe'den başkası değildi. Verdiği cevap soğuktu. Resulullah Efendimizin gönlünü alacak güzel bir söz bulunup söylenebilirdi. Hazreti Safiye'nin bütün meziyeti bir Yahudi kızı olmaktan ibaret değildi. Mesela pek güzel bir hanım denebilir ve bu söz hakikatin tam bir ifadesi olurdu. Nitekim ekmel Resul Efendimiz ona cevap olarak, öyle deme ey Aişe. Ben ona İslam'ı teklif ettiğimde hemen kabul etti ve samimiyetle Müslüman oldu dedi. Hz. Aişe'nin bu sözü kendine bir ortağın çıkması sebebiyle söylediğinde hiç şüphe yoktu. Üstelik bu ortak Cüveyriye hanım gibi kusursuz bir güzeldi. Arap şairlerinden Abdullah bin Hatal İslam dinine girmiş ve Medine'ye hicret etmişti. Onun bu kararı müminleri memnun etti. Kureyş arasında hatırı sayılır bir şairin İslam'ı kabulü elbet memnuniyet uyandırırdı. Peygamber Efendimiz bir gün onu zekat toplama göreviyle Medine'den yolcu etti. İbnu Hatal hayatından memnundu. Kuza kabilesinden bir adam yanına hizmetçi olarak verilmiş, vardığı kabilede de hürmet ve itibar görmüştü. Bir gün zekat ve sadaka olarak toplanan sürüyü önlerine kattılar. Medine'nin yolunu tuttular. İbnu Hatal mola verilen bir yerde arkadaşını çağırdı. ''Şu besili koçu görüyor musun?'' dedi. ''Görüyorum. Hemen onu boğazlayacak ve kebap yapacaksın. Şimdi ben yatıyorum. Uyandığım zaman yemeğim hazır olmalıdır.'' Bu kadar koyun içinden bir tanesi de bana düşmeli diyordu. ''Bal tutan parmak yalar.'' demişlerdi. İbnu Hatal uzanıp yattı. Uykuya dalması için fazla zamana ihtiyaç yoktu. Bu yorgunluğun sonu böyle tatlı bir uykuyla noktalanmalı, ardından mis gibi kızarmış bir koyun kebabı arzı endam edilmeliydi. Aradan zaman geçti. Uykusunu almış olarak uyanan i̇bn Hatal bir iki deri nefesle havayı kokladı. Pek beğenmedi. Yüzü boruştu, yerinden doğruldu. Gördüğü manzara kanını beynine sıçrattı. ''Olacak şey değil.'' Adam boylu boyuna yatmış uyuyordu. ''Hey Huzalı, kalk bakalım.'' Bu ses onu uyandırmaya yetmedi. Bu defa İbnu Hatal yerinden kalktı ve ayağıyla dürttü. ''Ölü müsün be adam sana diyorum.'' Bu defa adam yerinden fırladı. Uyku sersemli içerisinde ne olduğunu anlayamadı. ''Ne var ne oluyoruz?'' dedi. İbnu Hatal'ın sinirleri hala tepesindeydi. ''Ben sana bir koç boğaza demedim mi?'' Kebap hazırlamanı emretmedin mi? İyi ama... Senin gibi beni de uyku bastırdı. Bu cevap i̇bn Hatal'ı boşanan bir zemberek gibi... Adamın üzerine fırlatmaya yetti. O kalı bir tokat indirdi. Bunu ikinci, üçüncü tokatlar takip ederken... Anlaşıldı senin terbiyeni vermek lazım diyordu. bir birbiri ardınca inen tokatlara karşı... Kendini savunmak istediyse de... i̇bn Hatal'ın darbeleri altında yere serildi. Aradan... 2 üç dakika geçti. Artık koyunların yanında canlı olarak bir İbnu Hatal kalmıştı. Zavallı huzalı, sonu ölümle bitecek olan bir yolculuğa çıktığını nereden bilebilirdi? Birkaç dakika sonra İbnu Hatal sinirleri yatışmış bir kişi olarak düşünmeye başladı. Bir adamı suçsuz yere öldürmenin cezasını biliyordu. Kararı kısa zamanda verdi. Davarlarını önüne kattı. Ver elini Mekke dediği ve yürüdü. Hızla gidiyordu. Huzalının cesedi bulunup Medine'ye haber ulaşıncaya kadar tehlikeyi atlatması lazımdı. Artık İslam diniyle ilgisi kalmayacak. Hatta Peygamber Efendimiz'i hedef alan hakaret dolu şiirler söyleyecek, müşrikleri memnun edecekti. Müslüman olma hikayesi kendisini zengin etmişti. Bundan böyle uzun yıllar boyunca darlık yüzü görmeyeceği hayaliyle yürüyordu. Öldürdüğü huzalının intikamını alma derdine düşecek olan Müslümanlar onu fazla ilgilendirmiyordu. Ardında bütün Mekke halkı bulunan bir şairin böyle şeyden korkusu mu olurdu? Abdullah bin Ebu Ser, peygamber efendimizin iki defa damadı olma saadetini eren Osman bin Affan'ın süt kardeşiydi. Bir gün Medine'ye geldi. Peygamber efendimizin huzuruna diz çöktü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabıd yoktur. Yine şehadet ederim ki sen Allah'ın kulu ve peygamberisin dedi. Abdullah okuma yazma bilen bir insandı. Bu özelliği kendisine Müslümanlar arasında özel bir mevkiyi daha kazandırdı. Vahiy katip olarak vazifelendirildi. Nebiler Sultan Efendimiz ashabı arasında okuma yazma bilenlere katiplik vazifesi veriyor, bazen diğer kabilelere mektup yazdırıyor, bazen Mevla-i Zülcelal'in indirdiği ayetleri yanında katiplerden hangisi varsa ona kaydettiriyordu. Katip sayısının artması bu bakımdan önemliydi. Bir zaman Abdullah müminler arasında kaldı. resul Ekrem Efendimiz'e vahiy geldikçe onun dizlerinin dibine oturup yazmanın saadetini yudum yudum tattı. Vahyin nuruyla nurlanan, mübarek yüze bakan gözleri kimselerin görmediği, göremeyeceği güzelliği müşahede etti. Fakat elde edilen mevki ilerledikçe edebin ve faziletin de at başı gitmesi lazım geldiğini bir türlü idrak edemedi. Bir gün oturup konuştuğu bir iki Yahudiye, "Muhammed ne söylediğinin farkında değil. Ben ne istersem vahiy diye onu yazabilirim." deme betbahlığında bulundu. Bir başka yerde, "Ben de onun söylediği sözleri söyleme imkanına sahibim." dediğini duyanlar oldu. Abdullah etrafının bir sevgi kuşağıyla sarılıverdiğini hissetti. Aranan, sohbetine özlem duyulan bir insan olu vermişti. Fakat özellikle bu yeni dostlarının münafıklar ve Yahudiler olduğunu hiç düşünmemişti. Zaten münafıkların alınlarında bu adam Müslüman gibi görünmeye çalışan bir kafirdir yazmıyordu ki. Ama bir gün evet bir gün Abdullah alnına soğuk terlerin yürüdüğünü hissetti. Konuştuğu meclislerde bulunanlardan biri kalkar da, dinlediklerini Hazreti Peygamber'e veya onun yakın arkadaşlarından birine verirse, Bir köşede oturup durumunu ciddi şekilde gözden geçirdiği zaman, gözleri poğlandı, ağzı kuruyverdi. İçine kılıç korkusu düştü. Bundan böyle Medine'de kalmak, boynunu kılıca uzatmak demekti. Akıllı insan, Kellesi uçurulmadan kurtuluş yollarını arar, bile bile tehlike atılmazdı. Akşam karanlığı çökmüş, sokaklar tenhalaşmıştı. İbn-i evinden çıktı. Hiç acelesi olmayan bir insan gibi sokaklarda yürüdü. Bir tanıdığını ziyarete gider gibi ağır ağır ilerledi. Nihayet Medine dışına çıktı. İşte o zaman ciğerleri saatlerdir atamadığı derdi atarcasına birkaç defa dolup boşaldı. Boğazına geçirilmiş olan ilmeği çıkartıp atmış, canını tazelemişti. Artık serbest sayılırdı. Bir müddet ardına bakmadan yürüdü. Yine de kendini takip eden bir gölgenin her an ensesine yapışma ihtimali mevcuttu. Fakat bu ikinci korku birinci değildi. Bir müddet sonra döndü, karanlıklar arasında... Hayal meyahı seçilebilen Medine'ye üzüntüyle baktı. Bir zamanlar Allah'a iman etmenin ve Resulullah'ın asabından olmanın nuruyla bezenmiş olan kalbi, yine şirkin, küfrün zulmetiyle perişan olacak. Yüce Mevla'nın huzuruna kona kona şeref kazanan baş, yine latın, uzanın önünde pespaye bir hale düşecekti. Uzaktan bir ses duyuldu. Bilal yatsı ezanını okuyordu. Fakat artık bu ezanı İbnü Serh'i ilgilendirmiyordu. Müzik Verdiği kararı bilen sadece kendisiydi. Bu bakımdan aksi bir tesadüf olmazsa onu rahatsız eden bulunmayacaktı. Fakat İbnü Serh yine de tedbirli davranmakta fayda gördü. Gündüzleri saklandı, geceleri yürüdü. Arabistan gibi sıcak bir memlekette çoğu defa bu yolun tutulduğu belliyse de can emniyeti bakımından böyle bir yolculuk yapmaktan başkası da düşünülemezdi. Gecelerce yürüdükten sonra bir sabah kendini Mekke hareminde buldu. Gelişi kimseyi memnun etmemişti. Nedir beni görünce asılan suratlar? Bana neler oluyor ki böyle karşılanıyorum? Çok şey. Ne yapmamızı bekliyordun ey İbnu Ebiser? Mesela gelişini kutlamak için şenlikler mi düzenlememiz gerekiyordu? Bir başkası ilave etti. Sen burada yakın akrabalarının bulunduğunu şükredersen en doğru hareketi yapmış olursun. Yoksa bu şehre elini kolunu sallaya sallaya girmenin sana pek pahalıya mal olacağını bilmeliydin. İbnu Ebiser işi kısa yoldan halletmekte fayda görüyordu. ''Ben artık Muhammed'in dininde değilim.'' dedi. Sesinde ciddiyet vardı, ilave etti. ''Doğru söylediğime dair lat ve uzadına yemin ederim.'' Güçlü, kuvvetli bir adam onun karşısında dikildi. ''Sakın buraya kötü maksatla gelmiş olmayasın ey İbn-i ''Şayet içinde böyle bir düşünce varsa Kureyş halkı bunun cezasını pek acı ödetir.'' Diğeri ilave etti. ''Yani hainlik filan anlarsın ya.'' Ben ne hainlik etmeye geldim ne de bir başka maksadım var. Evet onun dinini kabul etmiştim. Fakat beğenmedim ve tekrar eski dinime döndüm. Biri elini uzattı. O halde aramıza hoş geldin ey İbn-i Ebi Serh dedi. Mekke sokaklarında İbn-i Ebi Serh'in tekrar eski dinine döndüğü, Ata ve dedelerinden kalan dini daha güzel bulduğu haberi yayıldı. ''Ne o ey İbni Ebiser yoksa Muhammed'in yanında aradığını bulamadın mı?'' ''Anlaşılan Yesrib'de minderin kaba düşmedi.'' ''Hayır'' dedi İbnu Ebiser. ''Aksine büyük bir itibar buldum. Derhal beni katip olarak görevlendirdiler.'' Muhammed kendisine gelen haberlerini bana yazdırıyordu. Herkesin hürmetini kazanmış durumdaydım. Bir iki nefes aldı sonra ciddi bir sesle ilave etti.'' Ama bana kalırsa Muhammed ne dediğini pek bilmiyor. Yazdıklarını başka türlü yasam fark edecek değildi. Ben de onun kadar bir peygamber olabilirdim. Onun söylediği sözlerin benzerini söylemek benim için hiç de zor değil. Peki ey İbn Bilser elini vicdanına koy. Sözlerini ona göre söyle. Muhammed'in dini mi daha iyidir yoksa bizim dinimiz mi? Bu soruyu sorarken alacakları cevabı biliyorlardı. Elbet bizim dinimiz daha iyidir. Artık bir zaman için terk edilen şarap tekrar sofraya konulacak, birkaç aylık bir ayrılıktan sonra Lat ve Uzza putlarının önünde tapınmalar başlayacaktı. Geçen günler Mekkelilerin İbnü i hakkında besledikleri acebaları silip süpürmüş, fena bir maksatla gelmediği inancı iyice yerleşmişti ve günler böyle geçmeye başladı. Aydınlığa Doğru programımızın 142. bölümünü dinlediniz.